Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yıdır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, cahiliye Arap toplumunu genel anlamda iki kategoride görüyoruz. Bedeviler ve hadariler olarak. Bedevilerin hayatı göçebe hayatıydı. Hayvancılık en ön plandaydı. Ticaret ve avcılıkta hayatlarının çizgisinden sayılırdı. Hadariler ise ticaretle tarımla hayatlarını sürdürürlerdi. Bedeviler, hadarileri küçük ve hor görürlerdi. Bu toplumda üç tip insan vardı. Hür insan, mevali insan ve köle insan. Hür insanları bağlayan en kuvvetli bağ, kabilecilik bağıydı. Kabilecilik toplumun ana yapısıydı. Mevali insan ise önce köleydi, sonra azat ediliyor ve ve bir basamak yükseliş elde ediyordu. Hür insan değildi ama artık kölede değildi. Hür ile köle arasında bir konumu vardı. Köle insansa toplumun en alt kesimini oluşturuyordu. Köleler alınır ve satılırlardı ama mevali insan satılamazdı. Hür insanla evlenemezlerdi. Arap toplumun aile hayatı önemliydi. Evlilikler farklı şekillerde oluşuyordu. Birden fazla kadınla evlilik ciddi anlamda yaygındı. Bir erkek istediği sayıda kadınla evlenebilirdi. Herhangi bir sınır söz konusu değildi. Boşanma genelde erkeğin hakkıydı. Aynı şekilde kadınların mirastan hakları yoktu. Ama ileri gelen ailelerde durum çok farklıydı. Varlıklı ailede kadın ileri boyutta saygındı. Hatta kabile reisinin kızı, kabilelerin pek çok erkeğinden daha itibarlıydı. Toplumda zengin ve fakirler şeklinde bir sınıf vardı. Kabilecilik bu toplumda yüksek bir değerdi. En üstün kabul edilen Kureyş kabilesiydi. Zenginlik de yüksek bir değerdi. İnsanlar nezdinde değer ve değersizlik parasal güçle alakalıydı. Paranız kadar değeriniz vardı. Servetiniz kadar değerliydiniz. Ama kişiliği asıl alan şahsiyetli insanlar da elbette vardı. Sayıca az da olsa vardı. Şöhretli insan olmak da bir değerdi. Hayatın herhangi bir çizgisinde kendinizi göstermiş olabilmekti. Güçlü bir şair olmak yüksek bir değerdi. Cesur bir insan olmak yüksek bir değerdi. Savaşlarda kahramanlar birer değerdi. Cömertliğiyle ün salmak bir değerdi. Bütün bu değerlerde insanın egosunu besleyen damarlar söz konusuydu. Kişi de çevresi de onun egosunu atıfta bulunurlardı. Bir de diri diri kız çocuklarını toprağa gömmek vardı. Bu korkunç cinayet cahiliye Arap toplumun hayatında var olan gerçekti. Ama bu uygulama yaygın bir uygulamada değildi. Toplumun genelinin uyguladığı bir hal değildi. Ancak onurlu olduğunu vurgulayan bazı insanlar buna yöneliyorlardı. Kız çocuklarını diri diri gömmenin asıl nedeni gelecekte ailenin onur ve şerefini küçük düşürmek olarak el alınıyordu. Çocukların kaçırılması söz konusuydu. Kız veya erkek çocuk fark etmiyordu. Kaçırılıyordu ve köle olarak satılıyordu. Sonra bu kız çocuğu elden ele satılan bir nesne bir mal konumunda oluyordu. Bu ise onurlu insanların kaldıramayacağı bir olaydı. Çok az da olsa cahiliye toplumunda bazı insanlar bu vahim cinayeti işliyordu. Kız çocuklarını diridir toprağa gömüyorlardı. Bu konu Nahıl suresinin 58. ve 59. ayetinde beyan ediliyordu. Onlardan birine kız müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesilir kendisine verilen müjdelin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun yoksa toprağımı gömsün. Bakın ki verdikleri hüküm ne kadar kötüdür buyruluyordu. Cahiliye Arap toplumunda kültür ileri boyutlardaydı. Şiir zirvedeydi. Şairler fuar döneminde Panayır döneminde şiirlerini takdim ederlerdi. İlk yediye giren şiirler yazılır, altın suyla yıkanır ve kabeye asılırdı. Buna muallakat-ı seba denilirdi. Şairler toplumda en etkin insanlardı. Zira şairler birey ve toplumu yükseltmek isterlerse gökyüzüne çıkarırlardı. Düşük göstermek isterlerse yerin dibine batırırlardı. Şairlerden sonra hatipler gelirdi. Etkin konuşan insanlar gelirdi Toplum üzerinde en etkin onallardan bir sınıftı Sonra tarih bilginleri gelirdi Özellikle nese bilmi bu toplumda son derece ileriydi Tarih bilginlerinden sonra sağlık konusunun uzmanları gelirdi Daha sonra da iz sürme üstatları ve hava raporları konusunda yetkin insanlar derecede yerini alırlardı Cahiriye toplumunda Allah inancı vardı Toplumun geleninde bu inanç vardı. Lokman suresinin 25. ayetinde Andolsun, onlara gökleri ve yeri yaratan kimdir diye sorarsan mutlaka Allah'tır derler. Hamd Allah'a mahsustur di. Hayır onların çoğu bilmiyorlar buyuruluyor. Allah inancı olan bir toplumdu ama putları Allah'a ortak koşan bir Allah inançları vardı. Arı duru bir Allah inancı değildi. Tehvidi anlamda Allah inancı değildi. Ayrıca ahirete inançları yoktu. Biraz şöyle bir inanç şekliydi. Kulların hayatına müdahale etmeyen bir Allah olmalıydı. Kurallar koyan bir Allah olmamalıydı. Bir sorumluluk isteyen ilah olmamalıydı. İbadetleri vardı. Putanelerde dua, secde ve tavafları vardı. Putlarına adaklarda da bulunurlardı. Kurban keserlerdi, sadaka verirlerdi. Bu tür ibadetleri yaparken Belli bir niyetler amaçları vardı Erkek evlat sahibi olmak Ve savaşlarda Zafer elde etmekti Bu toplumda çok az da olsa Hanif dine inanan insanlar da vardı Hanif dini Tevhidi bir dindi Bozulmayan dindi Hazreti İbrahim'den İsmail'den ve İsa'dan gelen Bir çizgi olan tevhid diniydi Varaka bin Nefel Zeyd bin Amur Kutsa bin Said'e gibi Hanif dinine mensup bir avuç ehli tevhid de vardı. Mekke'de değil ama Medine'de Yahudi kabileler vardı. Kendilerini seçkin olarak görürlerdi. Haliyle Araplar arasında kabul görmüyordu. Arap yarımadasının kuzeyindeki kabilelerde Hristiyanlar da vardı. Ama Mekke ve Medine'de Hristiyanlardan söz etmek mümkün değildi. Cahiliye Arap toplumunda ahlaki durum vasatın çok altındaydı. İçki, kumar, faiz, hırsızlık, ırçılık, gasp, kibir, kan dökme, intikam alma, yetim malı yeme ve zina ciddi boyutlarda yaygındı. Ama öbür yandan insanı hayretlere düşüren özellikleri de vardı. Yiğitlik, onura düşkünlük, ahde vefa, cömertlik, özgürlüğe düşkünlük, misafirperverlik ileri derecede ve yaygındı. Ama bütün bu özellikler toplumda şöhretli bir insan olmak içindi. Toplumda itibarlı bir insan olabilmek içindi. Peygamber Efendimiz'den önceki döneme, İslam'dan önceki döneme cahiliye dönemi diyorduk. Cahili toplum ya da cahiliye toplumu, kültürsüz, bilgisiz bir toplum anlamına gelmiyordu. Asla bu anlamda kullanılmıyordu. Cahiliye toplumun temel esasları vardı. Rabbani esaslarla çelişen bir toplumsal yapıydı. Cahiliye toplumun temel esasları ırkçı bir toplumdu, faizci bir toplumdu. Muhammed Hamdi yazır öyle diyordu. Faiz ancak ilkel toplumlarda olur. Yani cahiliye toplumlarında olur. Paranın insandan daha değerli görüldüğü toplum cahiliye toplumuydu. Güçlünün zayıfı ezdiği bir toplumdu. Zayıfların haklarını alamadıkları bir toplumdu. İçkinin, kumarın ve zinanın son derece yaygın olduğu bir toplumdu. Ebu Cehil diye bir isim biliyorduk. Ebu Cehil'in asıl adı Amr bin Hişam'dı. Ebu Cehil ise cehaletin babası anlamında ve bu ismuna Peygamber Efendimiz veriyordu. Oysa Ebu Cehil denilen Amr bin Hişam... Okuma-yazma bilen Servet Saman sahibi ve Mekke parlamentosunda en etkili isimlerdendi. Ama insan önce neyi bilecekti? Bütün varlıklar Allah'a işaret ederken Allah'tan bu denli uzak ve Allah'a kafa tutan adama Caled'in babası denilirdi. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.